Hasan Basri'nin bir sözü kardeşler, o dönemdeki kaymayı, erozyonu anlatması bakımından hepimiz için çok önemli bir ders. Bir gün Hasan Basri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından bir tanesinin sütünü değenmiş. Yani Efendimiz aleyhisselamın üvey süt çocuğu gibi bir konumu da var. Tabiinden Ömer bin Hattab'ın halifeliği döneminde 5 yaşındaymış. Demek ki ashab-ı kiramdan Ömer bin Kattab'ı görmüş Ömer öpmüş okşamış onu böyle değerli bir insan Bir gün demişler ki Hasan Bize ashab-ı kiramı tarif etsene nasıl kimselerdi bunlar Meşhur tarifini bilirsiniz Bu konumuzu iyi anlatması bakımından önemli bir söz Diyor ki siz Ashab-ı kiramı görseniz deli zannederdiniz Böyle ibadet olur mu ya Dili zannederdiniz. Onlar da sizi görse gavur zannederlerdi diyor. Hasan radıyallahu an. Bu sözü söylediğinde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyadan ayrılışının yüzüncü yüzüncü senesi dolmamış henüz Demek ki bir asırda Hasan Basri gibi bir zatın gözünde iki nesil arasındaki uçurum bir neslin öbürünü gavur zannedeceği kadar büyümüş. Burada biz Hasan Basri gibi zirve bir şahsiyetin bir miktar olaya uçuk baktığını, ile baktığını varsayalım. %50'sinin kabarık olduğunu düşünelim ama her halükarda ashab-ı kiramın çıktığı yolda ashab-ı kirama benzemeyen bir neslin ortaya çıktığını gözlerimize görebiliyoruz.